Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Japonya'da 2011 yılında tsunami sonucu zarar gören Fukushima Nükleer Santrali kazadan bu yana muhafaza ettiği 1 milyon tondan fazla radyoaktif suyu yere olmaması nedeniyle 2022'de Pasifik Okyanusu'na dökmek zorunda kalacağını açıkladı. The Guardian'da yer alan habere göre Japonya Çevre Bakanı Yoshiaki Harada tek seçenek bu suyu denize akıtıp seyreletmekti. Şirket şu anda nükleer santralde binden fazla tankın içinde bekletilen suya 2022'nin yaz ayları itibariyle yer kalmayacağını duyurdu. Japonya Atom Enerjisi Derneği tarafından yapılan bir çalışmaya göre radyoaktif işlemden geçmiş bu suyu tahliye etmek 17 yıl sürebilir. Hükümet uzmanlardan oluşan bir panelin raporunu görmeden herhangi bir karar vermeyecek. Diğer seçenekler ise sıvıyı buharlaştırmak veya bu sıvıyı Kara üzerinde daha uzun süre muhafaza etmek. Tokyo'da özel bir şirket nükleer santralde zarar gören 3 reaktör çekirdeğinin erimesini engellemek için kullandığı suyu mevcut teknolojilerle radyoaktif bir hidrojen izotopu olan trityumdan temizleyemiyor. Devletin yeraltı kaynak sularının tesiste kullanılan suya karışmaması için inşa ettiği yeraltı duvarına rağmen kaynak sular reaktörü temizleyen suya karışıyor. Tanrı'yı oynayıp çekirdeği parçalamanın cezasını bütün insanlık çekecek mi? Göreceğiz hep beraber. Bahamalar'da 43 kişinin ölümüyle sonuçlanan Dorian kasırgası sırasında bir petrol tesisinde sızıntı yaşandığı ortaya çıktı. Tesisin Norveç merkezinde özel bir firmaya ait olduğu belirtildi. Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis'in sözcüsü Erika Wells Cox sızıntı nedeniyle acil durum ilan edildiğini duyurdu. Firma ise yaptığı açıklamada, tesiste kasırga sonrasında yaptığımız ilk değerlendirmede terminalin hasar gördüğü ve karadaki tankların dışındaki zeminde petrol sızıntısına rastlandı. Sızıntı konusunda herhangi bir hacim belirlemek için üzerken, bu noktada henüz denizde bir petrol sızıntısı gözlemimiz yok denildi. Ancak yerel basın şirket içi kaynaklara dayandırdığı haberlerde sızıntının Atlantik Okyanusu'na kadar uzanabilecek geniş çaplı bir hasara neden olduğu bilgisini paylaştı. Haberlerde adı verilmeyen bir firma yetkilisinin, 5 tankın çatıları tamamen hasar gördü, rüzgarlar tarafından sürüklenip sürüklenmediklerini veya tankların içine düşüp düşmediklerini bilmiyoruz dediği kaydedildi. 2017'de araştırmacılar, Almanya'nın doğa rezervlerinde büyük miktarda böcek kaybı olduğunu bildirdi. Bulgular hakkında geniş çaplı endişeler nedeniyle Almanya Federal Hükümeti 4 Eylül'de böcek popülasyonlarının araştırılması ve izlenmesi için yılda 100 milyon euroluk bir böcek koruma eylem planı ilan etti. Hükümet planı çayırlar ve çitler gibi böcek habitatlarının korunması için öneriler içeriyor. Böceklerin azalması habitatların azalmasına yakından bağlı diyor araştırmacılar. Örneğin birçok saman için biçilen çayırlar, Yerli bitkiler, böcekler ve diğer hayvanlar için çok önemli habitatlar. Çiftçiler onları maalesef tarlaya dönüştürüp su ne gübre atınca bu hayvanlar ve böcekler de yok oluyor. Çiftçiler eski çitleri ve kenarları ortadan kaldırarak tarlalarını da genişletti. Önümüzdeki aylarda yasalaşması beklenen plan, böcek bakımından zengin yaşam alanlarına, yarı ılıman meyve bahçelerine, bu çitlere ve hatta kırsaldaki kuru taş duvarlara Koruma statüsü kazandırılmasını öneriyor. Plan aynı zamanda Aralık 2023'e kadar dünyanın en yaygın yabani ot öldürücüsü olan glifosatın tüm kullanımlarını da yavaş yavaş kaldırmayı vaat ediyor. Bu plan doğa rezervlerinde ve diğer korunan alanlardaki pestisit kullanımına ilişkin daha sıkı düzenlemeler getirecek. Yeni pestisitlerin onaylanması, biyolojik çeşitlik üzerindeki etkileri dikkate alınmak zorunda kalınacak. Hükümet ayrıca gece böceklerinin davranışını engelleyebilecek ve yiyecek ya da eş bulmalarını engelleyen ışık kirliliğini azaltmak için de adım atacak. Plan dış mekan ışıklarını sadece ihtiyaç halinde açan hareket dedektörleriyle donatmak ve belirli dalga boylarında böcek dostu ışıkların kullanılmasını sağlamak. Ayrıca okullarda ve ulusal çapta bir böcek dostu bahçe kampanyasında halk eğitim çabaları desteklenecek. Daha geniş bir biyolojik çeşitlilik izleme programının bir parçası olan ülke çapında bir böcek izleme ağının geliştirilmesi ve plan, de bu planların içinde araştırmada gözlemlenen düşüşler ve bunların tersine çevrilmesi için umut verici yöntemler içinde araştırma projesi çağrısı var. Bakalım Almanya böceklerin ve dolayısıyla da insanlığın yok oluşunun önüne geçilmenin bir yolunu bulacak mı? Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından hazırlanan 2019 yılı küresel yenilenebilir enerji yatırımları eğilimleri raporuna göre 2019'un sonunda son 10 yılda gerçekleşen yenilenebilir enerji projelerinin toplam yatırım tutarı 2,6 trilyon ABD dolarına ulaşmış olacağı söyleniyor. Son 10 yılda yenilenebilir enerji alanında 1408 gigavatlık net gücün devreye girmesi de sağlanmış olacak bu yatırımlarla. Bu kurulu güç sayesinde küresel elektrik üretiminde 2009'da %5,9 olan yenilenebilir enerji kaynakları payı ise 2019'da %12,9 seviyesine yükselmiş olacak ki bu oldukça önemli. Türkiye ise 2018'de 2 milyar dolarında düzeyde yatırım açısından 19. ülke oldu yenilenebilir enerjilere bu da İyi bir haber ama tabii 19 değil, Türkiye'nin daha da yükselmesini bekliyoruz. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek direkleriyle hesapalım. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi